bir ahırlık ve evellik e, ve öncelik sonralıktır. Bizim zannımıza göre o varlıkta görünme ve görünleme halleri vardır, zahirlik ve batınlık halleri vardır. Ne diyor? Vel evvelü vel ahır ve zahir vel batın ve vallakül şeyin kadir. Yani hem ahır hem zahir, hem ahır hem evvel, hem zahir hem batın. Bunlar aynı, aynı vardır. Biri evvel ayrı, biri ahır ayrı, biri batın ayrı, biri zahir ayrı. Demiyor ki böyle o hem evveldir, hem ahırdır, hem zahirdir, hem batındır. E dolayısıyla bunların hepsi tek şeyse hem ahırdır hem zahirdir. Yani hem ahırdır hem evveldir. Hem zahirdir hem batındır. Ama aynı şey, tek şeydir. Bir yönden bakar, ahırlık özelliğini ortaya koyar. Bir yönden bakar, evvellik hüdunu ortaya koyar. Bir, bir yönden bakar, zahir ismini alır. Bir yönden batın ismini alır. Ama gerçekte bunların hepsi tek şeydir. İşte arif, yani irfan ehli, her ne türlü fiil ortaya koyarsa koysun, o koyduğu fiilin, fiillerin hepsi tek fiil. Tüm fiildir. Çünkü hayat tek hayattır. Ömür bir ömürdür. Ve bu ömür içinde yaptığı her şeyde Tek bir şey hükmündedir. Salat nedir hani diyordu ya? Salat, bütün anları içerisine alan tek andır. Bir başka ifadeyle. Yani bütün an mevhumunu içerisine alan tek andır. Ve bütün nispetler kendinden değişik değişik şekilde ortaya çıksa dahi aslında bütün bu zıt gibi görünen şeyler birbirine zıt değildir. Hepsi tek bir şeydir. Ve Allah daha iyisini bilir. Yok yok. Ömerler Faslı Şimdi bilinmesi lazım gelen bir şey daha var. Ki o da irfan sahibinin başlangıcını ve dönüş yerini bilmesi. Nefsine ve Rabbine arif olarak kendisinin nereden gelip nereye gittiğini idrak etmesidir. Gerçekten çok lüzumlu olan bir mesele. Bu da aşağıda anlatılacak üç sefere bağlıdır. Mümkün olduğunca bunları da anlatacağız. Bilmiş olun ki buradaki seferin manası manevi yolculuk demektir. Ve bu yolculuğa hakikat nazarıyla bakıldığında sonsuz olarak görülür. Her ne kadar üç şekliyle belirtiliyor ve anlatılıyor ise de sonu olmayan bir yolculuktur. Ancak anlatılacak bu üç sefer hepsini toplamıştır. Kişi bu üç seferi tamamlamadıkça nefsine ve Rabbine arif kamil ve mükemmel olamaz. Birinci sefer. Malum ola ki, her insanın zat-ı ilahide bir hakikati vardır. Hak Teala, o hakikatin, o özelliğin, his ve şehadet alemine gelmesini, ve zuhurunu dilediğinde ilk şeklini aklı külde çizer. Ki orası ilahi ilimdir. İlahi aynadır. O şekil hakkın dilediği kadar orada kalıp terbiye olduktan sonra nefsi külliye, oradan arşa, sonra kürsüye geçer. Oradan sonra semalara, semaları tabaka tabaka geçer ve aya gelir. Buradan ateş küresine, hava küresine suya ve toprağa geçer. Daha sonra maden, nebat, hayvan, melek, cin ve insana gelir. mertebeyi insana gelene kadar geçtiği yerlerin her birinde hayli güçlüklerle karşılaşır. Kah yükselir, kah alçalır, ...türlü fitne ve kötü ahlaklar insana gelip karar kıldığında yarım daire tamam olur. İşte burası esveli safiliğine gelmiş olur. Dünyada doğumlu. Aynı zamanda burası aklı kül ve alâ-i illiyinin idrakinin de başladığı mertebedir. Evet. Ki aklı kül yukarıda anlatıldı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu duruma şu ayetle işaret olunur. لَقَدْ halaknal الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسِنِ تَقْوِيمٍ سُمَّ رَدَتْنَا اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ İnsanı en güzel şekilde halk ettik, Sonra aşağıların aşağısına reddettik. İşte insana gelinceye kadar devam eden bu sefere birinci sefer denir. Eğer kişi bu mertebede kalır. Mertebe insanın kendinin başlangıcına ve sonuna arif olamazsa, ceme eremezse, bu hale fark kablel cem, yani cemden önceki fark denir. Ettehrikatu bila cemin işrakun. Cemsiz fark, şirktir. Şirke. Şirke. İfadesiyle Şirke. ifadesiyle anlatılmak istenen Daire burasıdır. Kelanam belhum edal 779. Suriye benzerler. Belki de ondan daha şaşkındırlar. Tutmu vardır. Aslına erip hakikatini bilemeyenler, yukarıdaki ayeti kerime de belirtilen şaşkınlık içinde sürüler gibi haşr olurlar. Malum ola ki her insanın zatı ilahi de bir hakikati vardır. Buna ne diyorlar? Ayağını sabite diyorlar. Şimdi bütün varlıkların hakkın ilminde belirli bir suretleri, şekilleri var. Yalnız bu suret ve şekiller bizim anladığımız manada maddi yapıda olan bir suret ve şekil değil. Yani Cenab-ı Hak yukarılarda böyle bir suret çizer, onu tekrar aşağıya, dünyaya gönderir şekliyle değil. Oradaki suret ve şekilleri, özellikleri Hakk'ın esmalarından bir esmayı zuhura getirecek durumda ve özelliktedir. Ayağın sabite, sabit ayağın. hakikat ilahiyede olan müzul etme yolunda olan yolcular. Şimdi evvela bunlar nefsi külde meydana geliyor. On, aklı külde meydana geliyor. Aklı külden nefsi küle, nefsi külden e, semalara geliyor. Semalardan arşi kürsiyi geçiyor. Semalara iniyor. Dünya göğüne iniyor. Nihayet aya geliyor. Aydan da dünya yüzüne İniyor orada cinden, şeytandan, havadan, topraktan geçerek insanda neticesi meydana geliyor. İşte aklı külde çizilen o kişinin boyutu ne ve ne şekilde bir surette ise oradaki çizilen ilahi ilimdeki bilgi burada malum olarak, bilinen olarak meydana çıkıyor. İşte bu yönden hareket ederek diyorlar ki ilim maluma tabidir vardır öyle bir tabir. İlim malûma tabidir. Nereden hareket ediyor? İlim ilim halindeyken bilinen bir şey değildir. Malum yani bilinen olarak zuhura çıktığında ve göründüğünde bilinir, anlaşılır. İşte ilmin malûma tabi olması bu yöndedir deniyor. Ama Abdülkerim Cili burada daha ileriye giderek ilim malûma tabi değildir. İlim kudrete tabidir diyor. İlim iradeye tabidir diyor. Eğer irade olmazsa ilim meydana çıkmaz. Malum da neticede iradeden alır malum doğru. Yani ortaya çıkmasını iradeden alır. İşte bazıları böyle diyorlar. İlim maluma tabidir. Diğer bir fırka da malum ilme tabidir. Onlar da haklı. Eğer ilim olmazsa malum olmayacak. Yani bilinen olmayacak. İşte evvela ilahi ilim varlığı gerekiyor ve o ilahi ilimin saha saha saha saha meydana gelmesi ve varlığın ayrı fertler olarak her bir esmanın zuhuru şeklinde meydana gelmesi oluyor. İşte bütün alem böyle meydana geldiği gibi bunların içerisinde en değerli varlık olan insan da böylece meydana gelmiş oluyor. İşte bundan baksak burçların tesirleri, yıldızların tesirleri ve insanın Anne rahmindeki aldığı tesirler ve doğuş anında aldığı tesirler ile sah bir varlık olarak meydana geliyor. Neticede etrafının e, düzeyinde bir yaşantıya girdiği zaman işte esveli safiliğin hükmüne gelmiş oluyor. İşte buraya kadar gelmek birinci seferdir, birinci seferdir, tenezzüldür, iniştir. Buraya gelmek insanın elinde olmayan bir şeydir. Bu kadar eğer o varlığı orada görmek istiyorsa onu muhakkak meydana getirir ve orada meydana gelir. Buna niye getirdin, niçin getirdin diye bir şey söylenmesi mümkün olmaz. İşte buraya geldiği zaman kişi fark kablel cem. Yani cemden önceki fark aleminde yaşamaktadır. Fark fırkalaşma hali, ayrı ayrı varlıkları var kabul etme hali, kendini de ayrı bir varlık olarak görme ve kabullenme hali. Kendini ayrı gördüğünde karşısındakini de ayrı bir varlık görür ve fark alemidir. Fark alemi olması dolayısıyla da şirk alemidir. İştirak alemi, şirket alemidir, şirktir. İşte eğer kişi, bu halde yaşar ve hayatını böyle sürdürürse, müşrik olarak halk olur. Gerçekte müşrik olarak halk olur. Ama buradaki müşriklik, dinimizde, yani zahirdeki e, gibi bir müşrikli, şirkli, şirket hafiye ismini alır burada. Çünkü bir insan bu halleri bilmezse de İslam'ı ilade, ha, İslamı yaşar, yaşar. yaşar gider Yine. ve şirksiz olarak öldüğünü kabul eder. O ayrı dava. Ama biz araştırmacı olduğumuz için, bu işlerin gerçek yönünü araştırma yolunda hareket ettiğimiz için, gerçek şirkin nerede başlayıp nerede bittiğini bilmemiz lazım. Ve şirkin hakikat yönü nedir? Bunu gerçekten bilmemiz lazım. Eğer bu şirk hakkındaki bilgimiz yerli yerine oturmazsa, kemalini bulmazsa, biz vahdet ehli olamayız. Olmamız da mümkün değildir. Kendimizi vahdet ehli zannederiz. O ayrı davadır. Ama gerçekte şirkin nerede başlayıp nerede bittiğini bilmeden ve şirkin yönlerini e, bilmeden, şirkin sıralamasını bilmeden bunları yaşamadan ve kendi üzerinden atmadıktan sonra bundan kurtulması mümkün olmaz. Ve bu yolda hayatını sürdüren bir kişinin de ilk yapması gerekli şey şirkten kurtulmasıdır. İşte bütün, bütün bu çalışmaların neticesinde bu şirkten kurtulma meydana gelebilirse, ne ala gelemezse yine ne ala. Şirki zahir, şirki hafi, şirki batıni, şirkin birçok halleri vardır. Kişi farkında olmadan düşünce boyutunda dahi şirk içindedir. Zahirde ayrı ayrı varlıklar görmeyebilir bütün varlık Hakk'ın varlığıdır diyebilir. Bunu söz olarak diyebilir. Ancak bir hadise bu karşısına bir hadise geldi. Ona yaptığı tepki tepkisi nedir? Nasıl oluyor? Eğer falan şeyi falan kişi yaptı dediği anda şirktir. Şirkati içindir. Bir mahalden bilmesi, oluşan o oluşun bir mahalden bilmesi falan veya filan kişi bunu yaptı diyerek kişiye bunu atfetmesi işte şirktir bizli şirktir. Zahirde şirk değildir başka ama gerçekte şirktir. Eğer düşüncesi bu yapıda kişinin vahdeti bulması mümkün değil. Çünkü devamlı ayrı varlıklar görmekte. Ayrı varlıkları gördüğü müddetçe de tekliği idrak etmesi mümkün değildir. İkinci sefer bu ikinci sefere terbiye ve müşahede seferi denir. Bu seferde bir mürşidi kamilin eteğine yapışıp aklı külle uçmak şeklinde manevi bir yolculuk yapmak gerekir. Buna hakikati Muhammediye ulaşmak da denir. Pirlerin himmeti ve gayretiyle hakikati Muhammediye vasıl olmak gerekir ki bu vuslatı hastır. Birinci seferin sonuna yani suretti insana gelinceye kadar yani insan suretine gelinceye kadar geçtiği her mertebeden renk, ahlak ve sıfat almakla sürüler berekesine inmişti. İşte bu mertebede bir mürşidi Kamil'e ihtiyaç vardır. Bir mürşidi Kamil bulunursa söylediklerine tabi olup itaat etmekle kötü ahlakların hepsinden, kötü ahlaklarının hepsini terk edip evvelki hali gibi temiz ve renksiz olur. Ve böylece Ehlullah katında yetişkinlik, salik için bulea yani aklı külle erip reşit olmakla olur. Velayet mertebesi de budur. Beyt. Evet. Delili erenler buluğa erirler. Delili olmayanlar temizlenemezler. Salik aklı kulevası olunca buluğa ermiş ve yetişmiş olur. Bu hale hakikati Muhammediye derler. Hadis-i şerifte. Evvelü mahalekallahi akli. Allah önce aklımı halketti. Buyurulur ki işte bu haldir. Salik bu makamda renksiz olur ve vahdet bulur. Ney? Çünkü renksiz rengi bağladı Musa ile Musa, Musa Musa Musa ile cenge daldı. Çünkü renksiz istikrarla dağılır Musa ve Firavun adalet dağıtır. Bu makamda salikin aklı aklı kül nefsi nefsi kül ruhu da ruhu mukaddes olur bu makam bu makama cemül badel fark yani farktan sonra cem yani farklar görmenin tek görmeye dönüşmesi denir bu makam burası hakka meczup olanların makamıdır. hayret heyhat Birlik makamı da derler. Çok kimse bu makamda halini kaybeder ve ayağı kayar. Salik bu makamda kalır, ileriye geçemez, geçmeye çalışmazsa, kemale eremez, irşad edemez, hakta kalır, halka dönemez. Aslında bu gayet zevkli bir makamdır. Allah'ta ve Allah'la seyir halidir. Varlığının katresini deryaya bırakıp, başsız ve ayaksız olur. Ne alemden, ne de Adem'den haberi vardır. Herhangi bir şeyden zürt yoluyla kaçınmaz. Şeratın emirleriyle dahi kayıt altına giremez. Feranfillah, yani Allah'ta yok olma denilen bu makamı dahi bırakıp geçmek ve terakki ederek, baka billah denilen Allah'la baki olmak mertebesine ermek gerekir. Şimdi tekrar bu ikinci seferin başına gelerek birkaç kelimeyle ifadeye çalışalım. Bu ikinci sefere terbiye ve müşahede seferi denir. Şimdi kişi birinci seferde esferi Safiliğin hükmüne geldi. Buluğa erdi. Yani fiziksel buluğa, hidrak buluğuna değil. Fiziksel buluğa erdi ve mükellef oldu. Baktı ki ee, dinin sadece dış hallerini tatbik etmekle çok bir şey kazanamıyor. Kazanıyor ama düşündüğü şekilde bir ilerleme olamıyor. Dolayısıyla bunu araştırmaya başladı. İşte bu terbiye olmaya namzet olan bir varlıktı. Dolayısıyla bu terbiye olmayı sürdürdüğünde bazı müşahedeler açtırmaya başlar kendinde. Onun için bir sefere başlangıcı terbiye sonu müşahede ismi verilir. Bu seferde bir mürşidi Kamil'in eteğine yapışıp aklı külle uçmak şeklinde manevi bir yolculuk yapmak gerekir. Kişi nasıl ki aklı külden nefsi külle ve mertebelerle esveli safiline geldiyse ilk çıkış noktası olan aklı külle uruç etmesi gerekir. Kendi aslını bulabilmesi için bir kişinin bu hali gerçekten mutlaka yapması gerekir. Eğer, tamamlaması için. Çünkü aşağıya indi. Aşağıya indi, indi ama yeri orası değil. Ha, sanma ki yerin orası değildir, bu yer, yer değildir. Bu yer değildir, yerin bu yer değildir. Nefsi, kül, aklı, aşağıda. Aşağıda. Aklı, kılle uçmak şeklinde diyor zaten ama nefsi külle gelmeden de akıl külle gelmek mümkün değiline yukarıya çıkarken. De. İşte bunu başarabilmesi için bu halleri yaşamış, yaşamış yaşata yaşatabilecek. yaşatabilecek güçte ve kudrette olan bir müsidi kâmile mutlak ihtiyaç vardır. Evet. Eğer kişi kişilik aklı ile beceriyet aklı ile bu hallerin dışına çıkabilmeyi başarmış olsaydı. Zaten bir şeye gerek kalmazdı. Bu işi başarabilmesi için kendi aklının üstünde ekistre bir akla ihtiyacı vardır. Ve bu ekstra aklı bulamayınca da buradan çıkması, kurtulması mümkün olmaz. İşte Mürşidi Kamil dediği aklı külle varmış ve orayla irtibat kurmuş ve aradaki mahallelerde gezebilen, dolaşabilen varlık demektir. Ona varlık da denmez. Ama ifade bağından böyle dinliyor. Artık orada varlık diye bir şey kalmamıştır. Varlık vardır ama hakkın varlığı vardır. Demek suretiyle belirtelim. İşte bunun eteğine yapışıp diyor. Eteğine yapışmaktan Murat artık herkes düşündüğü şekilde bunu tasavvur etsin. Tabi olur. Tabi olur. Buna hakikati Muhammediye ulaşmak da denir. Aklı küllün bir ismi de. Hakikati Muhammediye. Dolayısıyla aklına yani kendi aklına ulaşmaktır ve de bunun genişliği aklın zuhur yeri genişliği de hakikati Muhammedî isminin alan durumudur. Pirlerin himmeti ve gayretiyle hakikati Muhammedî'ye vasıl olmak gerekir ki bu husulatı hastır. İşte bu yolculuğa talip olan veya talip edilen mahal diyelim. Talip edilen mahal Muhakkak ki daha evvelce oralarla ilgili olan varlıkların ona yardım etmesiyle olabilir. Biz bu varlıkları göremeyiz, görem, şimdilik göremeyiz, göremiyoruz ama onlar bütün bu işlerle ilgilidir. Eğer bir varlık, mahal, madde aleminden alınacak üst boyutlara yukarıya doğru çıkartılacaksa onun programı da yapılır yukarıda ve ona o istidat, kabiliyet, Verilir, verdirilir. Çalışma gücü de kendine bırakılır. O çalışma gücüyle eğer erişebilirse, erişir. Erişemezse kabiliyetini heba etmiş olur. Yani istidadını heba etmiş olur. Kabiliyetini kullanmadığı için. İşte ancak vuslatı has denilen hal böyle meydana gelir diyor. Şimdi vuslat dendiği zaman biz hemen diyoruz ki karşıda bir Allah var de biz varız ve Allah'a biz göreceğiz de ondan huslat edeceğiz. Aslında böyle bir şey yok. Bu şirktir. Yani bu anlayış şirke hafi ismini alan şirplerin bir başka yönüdür. Alemde hakkın varlığından bir varlık, başka bir varlık olmadığına göre onun neresiyle huslat edersin? Allah delirli bir varlık değil ki onu tutasın da sevinesin, okşayasın, ne yapasın, huslat edersin. Peki uslat denen şey nasıl olacak? Şimdi bu uslatın da değişik yönleri var tabii. Efal alemindeki uslat bir başka uslattır. Esma alemindeki uslat bir başka uslattır. Sıfat Sıfatlar alemindeki yani. uslat başka uslattır. Zat alemindeki uslat başka uslattır. Efal aleminde yaptığımız uslat. Oraya ait olan bir uslattır. Eğer biz bunu gerçek uslatt olarak sanır da orada kalırsak öteklerinden görmez olmaz. Vazı olmaz değil mi? olmaz değil İşte en alt düzeyde kendi varlığının hakkın varlığı olduğunu idrak etmek, kendine ait bir varlığın ortada ortada olmadığını kesin olarak düşünmek ve bunu yaşamak birinci uslattır. Bunun şekilleri var, başka halleri var tabi. Onlar başka mesele, mühim olan bunu böylece idrak etmek. Yani huslatı has demesi, çık aradan kalsın Yaradan. İşte bu kadar kısa. Çıkınca aradan çünkü kalır Yaradan. Birinci seferin sonuna yani insan suretine gelinceye kadar geçtiği her mertebeden Renk, ahlak ve sıfat almakla sürüler derekesine inmişti. Şimdi her geçtiği mertebenin özelliklerinden bir özellik yani, madeniyet, alıyor. Madeniyat aldı, sudan su hükmünü aldı. Doğru. Bazı insanlarda değişik ahlaklar vardır. Neden? Her geçtiği mahalliden o aldığı mahallin ağırlıklı Ağırlık. hükmü onun üzerindedir. Her mahalliden almıştır ama bazı mahallerden daha ağırlıklı oluşum birikim almıştır. Dolayısıyla onun hükmündedir. Bazı insanlar çok serttir, Bazıları çok yumuşaktır. Bazıları ateş huyludur. Ateşliği ağırdır. Bazıları toprak uyludur, Bazıları su uyludur, Akar gider. Bazıları hava huyludur. Hevai, hevai şeylerle uğraşır. Ama o heva hükmünde olan eğer onu gerçek olarak kullanabilirse en üst derecelere çıkma imkanı daha fazladır. Hava gibidir çünkü hemen uçar. Toprak ağırdır. Zor gider ağır işte İşte her geçtiği e, mahalden o mahallenin kendine az özelliklerini dünyasında toplar ve neticesinde dünyaya çıktıktan sonra kendi onların terkif, toplam neticesinde bir varlık meydana gelir. Onu da benlik yapar, benim der. Değişik huylar, değişik özellikler, değişik hallerle Kendini bulduğunda bu bir terkip hükmünde olur ve bu terkip ile kendini bulduğunda bu beden olarak kendini kabul eder ve sürüler durumuna düşer. işte oraya inmişti. İşte bu mertebede bir mürşidi kamile ihtiyaç vardır. Bir mürşidi kamil bulunursa söylediklerine tabi olup itaat etmekle kötü ahlakların hepsini terk edip, Sonradan iyi ahlaklarını da terk edip, onu burada yazmıyor yalnız. Evet, evet. Söylediklerine tabi olup, evvela söylediklerine tabi olup, hani daha başlarda da demişti ya, nasıl olması lazımdı? Söylediklerini yap demekle, onun ahlakıyla ahlaklanmak suretiyle ve ona hizmetle, Kendini arif olarak nasıl bulacaktı bir kişi? Arif olması için neler yapması gerekliydi? Üç esas koymuştu. Başlarda daha. Bir dakika. <gülüyor> ahlakiyle, ahlakiyle, ahlakiyle. işte kendin hepsini tanıması için üç esas getirmişlerdi. Bir tanesi ona tabi olmak, sözlerini dinlemek. Evet. İkincisi ahlakıyla ahlaklanmak. Üçü de ona hizmet süzü, ona hizmet etmekleydi. İşte bu gerçekten yerine geldiğinde... Ve bu devam ettiğinde onun haliyle hallemiş onun ahlakıyla ahlaklanmış olur. Ve bunların neticesinde kötü ahlakların hepsini terk etmesi gerekiyor. Bu zaten daha çok başlarda olacak olan bir iştir. Kötü ahlaklarını terk etmek bu avam düzeyinde olan bir iştir. Kötü ahlaklarını terk etmek zaten herkesin yaptığı bir iştir. Yapması mutlak gerekli bir iştir. Ama mühim olan iyi ahlaklarını da terk etmesidir. Demeyi, içerik, yani terk etme. <gülüyor> terk. Şimdi iyi ahlakının için terk edecek? Tamam, lütfen, lütfen. Kötü ahlakının için terk ediyor. E işte, Allahım ahlak ilah. Şimdi kötü ahlak, kötü ahlak nereden çıkıyor evvela? Peki iyi ahlak nereden çıkıyor? İyi ahlak nereden çıkıyor? Eğer kişinin kişiliği ortada var ise, ondan belirli bazı şeyler çıkacaktır. Bu çıkan şeyler iyi veya kötü ismini alacaktır. Kişinin kişiliğini ortadan kaldırabilmesi için, bütün ahlakını bırakacak. Kendine has. Yani Efsine, beşeriyetiyle yaptığı tabii. her şeyi bırakacak. Beşeriyetini bıraktığın zaman iyi yapacak. Güzel, her Yapamazsın da. zaten. Tabii. Ortada eğer şu beden yoksa buna ait ne kötülük ne iyilik diye bir şey olamaz. Tabii olamaz. Eğer bizim aklımızda aklımızda ben şu iyiliği yaptımdı falan zaman, ben şu iyiliği yapmıştım filan zaman, filan kişiye böyle yardım ettim, falana cami yaptırdım, okul yaptırdım, evet. ben yaptırdım dediği Vahdet ehli olması katıya mümkün değildir. İşte kendini salt varlığıyla gerçek varlığıyla bulabilmesi, evvela kötülüklerden sonra iyiliklerden temizlenmesidir. Ki bu mevzuları kitaplara yazmazlar. Çünkü ters gibi görünür, yani zahir emirlere, ya zahir emirlere ters gibi görünür. Fakat fakat gerçekte yapılması gereken bir haydır. Ancak ancak, antiparantez, bu bir ömür boyu sürmez. Bu mahalden geçinceye tamam, kadar tamam. bu terk edilecektir, mutlak surette terk edilecektir. Hatta öyle bir hali olacaktır ki önünüze gelecektir bir dilenci, muhtaç. Yalvaracaktır size sabahtan akşama kadar beş kuruş vermeyeceksiniz, vermeyeceksiniz ona. O hali geçinceye kadar. Yani sizdeki ben yapıyorum, ben ediyorum hükmü ortadan kalkıncaya kadar. O hal geçtikten sonra bütün varlığınızı verin. Kim ne isterse yaptırın, verin. Ama ben yapıyorum diyerek değil. Nefsaniyet yönünden, beşeriyeti ile yapıyorum. Ha, o zaman yapan haktır zaten. Yapan sizsiniz kimse değil. <gülüyor> i̇şte bunu ayırabilmek için bir müddet bunları kısma kesmek lazımdır. Tabii ki bu süre gider uzardı mesela ama fazla şey yapmıyordumdur ya, bunu bırakalım. Hepsini terk edip evvelki hali gibi temiz ve renksiz olur. İlk temizlik halinde kendi salt varlığıyla meydanda duruyor iken yani çocukluğunda onun bir şey yapmaya gücü var mıydı? Kötülük veya iyilik yapmaya böyle bir şuuru var mıydı? Yoktu. Ama bir şeyler yapıyordu, alıyordu, elini kırıyordu. Veyahut eline bir elma alıyordu, kardeşine veriyordu, arkadaşına veriyordu kendi çapında. Yapıyordu, şey yapıyordu de, ama de, bu bilincinde olmayan de, bir şeydi. <gülüyor> Kendinde olmayan bir şeydi. Çünkü daha o varlık, henüz varlık hükmünü almış ve mükellef olmuş değildi. Ne zaman ki akıl vali oldu, mükellef oldu, ondan sonra oluşacak hallerdi bunlar. İşte temiz ve renksiz olup demesi Hiçbir kayıtla kayıtlanmaz hükmündedir. Yani ne iyilikle kayıtlanır ne kötülükle kayıtlanır. Ve böyle olmadıkça aklı külle dönmek mümkün olmaz. Eğer ben iyilik yapıyorum, ben cami yaptırıyorum, ben şunu yapıyorum, ben, ben namaz kılıyorum, ben ibadet ediyorum. Eğer ben ibadet ediyorum dediğinde o ibadetin hepsine veriyorsa onu da bıraktım. Çünkü bu geçitte o yuk sırttayken yol vermezler. Yani benliğinle yaptığın ne olursa olsun o geçitten geçmen mümkün değil. O benlik elbisesini o geçit, öyle bir geçit ki iğne gözünden deve geçer mi diyor. Aynen. Kimisi geçmez diyor. Kimisi de vızır vızır vızır geçer diyor. Vızır ya Vızır vızır. Tesisatla gidilmez, soyunacaksın ki rahat hareket edersin. Rahat. Evet. İşte aklı külle, yani aslına dönmen mümkün olmaz. Çünkü bunlar sana sonradan arız olan arazlardır. Yani aslında olmayan şeylerdir bunlar. Evrullah katında yetişkinlik, salik için buluğa yani aklı külle erip reşit olmakla olur. <gülüyor> Yani rüşd sahibi, kemale ermek demek ehlullah katında ancak bunlara yetişkin denebiliyor. Aklı küllü ermiş, e, aklı iyisini terk etmiş, iyi aklını yani beşeriyetine ait olan var zannettiği aklını terk etmiş ve neticede bunun terkinden sonra aklı küllü zaten zuhur edecektir. Yavaş yavaş o genişleyecektir. Şimdi. Aklı kül ve nefsi kül arasındaki fark nedir? Yani kişinin e, aklı, aklı kül ve aklı cüz'i arasındaki fark nedir? Şimdi aklı cüz'i tabir edilen kişinin kendi varlığındaki aklı. Aklı cüz'i. Aklı maaşta deniyor. Aklı külli denen, aklı evvelin meydana getirdiği geniş boyutlu bütün alemde sari olan yaşantıyı tanzim eden akıl. Çünkü bu yaşantının her zerresi bir akıl ile yerinden oynatılıyor ve yerine konuyor. Eğer bu her zerrede akıl olmazsa bu alem karışık olur. Bütün zerrelerde aklı küllün, o zerredeki aklı, oraya sirayet eden aklı vardır. Ve o tek nizam, tek akıl olduğu için o kendi kendini böylece çalıştırır, mekanik olarak seyrini sürdürür, devam ettirir otomatik bir şekilde aklı kül otomatik evet. bir şekilde oto kontrol yani evet. kendi evet. kendine evet. hem kontrol eder hem hayatiyetini sürdürme aklı kül budur. Hele bu beyinler arasında oluşan bir aklı kül çalışması sistemi var ki bu öyle bir alem ki Allah Allah. I, elektronik manyetik bir alem. Allah Allah. Şu oturduğumuz anda şu beyinler bütün dünyadaki beyinlerle irtibatlı. Allah Allah. Yani öyle birbirine girip bir tek akıl ki, tamamı da bir tek akıl ki, hayretler içerisinde kalmamak, şu beşer aklıyla bunu çözme hiç mümkün değil. İşte onun için, aklını terk et de gel. Aklı olanın dini olmaz diyor. Yani beşeri aklın varsa senin dinin yoktur. Dinden kasıt suretlerdeki bazı ifadeleri meydana getirmek değil, şekilleri meydana getirmek değil, o şekillerin vermek istediği hakikatler nedir? onları anlamaktır mesela. Çekmeye Onun için o teraziyi atmak lazım. O zaman teraziyi büyüteceğiz. Şimdi aklı cüz'i denen bireysellik aklı, Kendinde mevcut güçlerle bazı işler yapmaya çalışır. Fakat neticede bakar ki, bu akılla, bu bilgi, bu teraziyle bu iş hallolacak gibi değil. Ondan sonra kendi üstünde olan bir akla müracaat eder. Yani kendinin üstünde ekstra bir akla müracaat eder. Zaten kendinde mevcut olan aklı kendini oraya düşürdü. Çıkabilseydi kendi çıkacaktı da. O da insanın güçlerinden bir güç. Bu ikinci yani dereceye. Ben, ben. Şimdi izafi, izafi ruh şöyle diyelim. <gülüyor> Evvela e, kişinin nefsi benliği dediği şu beşeriyeti var. Ondan sonra izafi benliği, izafi ruh dediği bu cüz'i ruhtaki izafiyet. Bir de genel manada izahî ruh var. O da başka şimdi kendimiz değil biliriz. Şimdi, e, nefsi benliği, izahî benliği, neticesinde ilahi benliği var ki şimdi. İşte, madde boyutunda çalışmak nefsi benlikten duyarılıyor evet. Madde boyutunda çalışmak, yani fiiller aleminde çalışmak, nefsi benlikten kopmaktır. Yani akıl boyutunda çalışmak da izafi benlikten kopmaktır. Şimdi bir maddi varlığımız var. Onunla bir fiil ortaya geçiyoruz. Bu fiili ben yaptım diyoruz. Ama her ne kadar kendimizi beden kabul etmiyor isek de bedeni terk etmiş, terk etmiş olduk isek de aslında yine bizim ruhi bir varlığımız var. Hükmü bizde vardır. İşte ikinci aşamada bunun da terki gerekir. Yani kendini hiçbir mahal ve çerçeve ile kayıtlama kayıtlamamaktır insanın gerçek hali. Ki bu da ilahi benliğidir. İlahi benliğini de ne ruh olarak kayıtlayabilirsin ne madde olarak kayıtlayabilirsin. İlahi varlık ilahi varlıktır. Ruh, bir. ruh da bir kayıttır. Ruh da bir mahaldir. Ruh dediğin senidir, şey bir güçtür, enerjidir. İşte o da bizde mevcut. Ama bizim gerçek varlığımız ne bedendir ne ruhtur, gerçek ilahiyattır, ilahi haldir bizim gerçek benliğimiz, gerçek varlığımız. Hah, i̇şte yaptığımız iyilikler, kötülükler bu benlik içerisinde oluşan hallerdir. Onları terk etmekle var zannettiğimiz benliğimizi terk ediyoruz. Ben dediğimiz zafi olarak aslında olmayan ve var zannettiğimiz benliğimizi terk ediyoruz. Eğer bu benliğimizi terk etmediğimiz müddetçe, vuslatı has denen meydana gelmesi zaten mümkün değil. Şimdi, aklı cüz'i dedik. Bu nereden meydana geliyor? İsmini nereden alıyor? Şimdi insanda vehim denen bir güç var. Daha doğrusu vehim de arasında olan bir sürü güçler var. Şimdi genişliyoruz. Vaktimiz var mı? Var, var. İnsan ceset yönüyle, beş duygudan yararlanmak suretiyle kararlarını buna göre veriyor. Ceset yönünden gelen bilgiler, oluşumlar, duygular, kararlar, hükümler bu beş duygu süzgecinden geçerek geliyor. Neydi bunlar? Görme, koklama, tatma, dokunma, duyma. Bunun dışında var mı bir başka yönümüz? Yumuşak, ha, yumuşakmış diyoruz. Sert, ha, sertmiş diyoruz. Neye göre? Şu ete kemiğe göre diyoruz. Acaba bu gerçekten sert mi, bu gerçekten yumuşak mı? Ya bizi bu yanıltıyorsa? Şartlanmalarımız istikametinde bize sert sert sert sert demişler, yumuşak demişler, kaba demişler. Biz bunlara böyle isim vermişiz. Acaba gerçekten bu sert denilen madde sert mi? İspat edecek bir güç var mı? Mutlak bunun sert olduğunu. şuna <gülüyor> göre. Tahmine göre, zanna göre şu Parmağının dokunmasına göre, ya buradaki his, duygu, yanıltıyorsa bizi? Göz! Acaba gördüğümüz şu varlık, tamamen bizim gördüğümüz şekillerle mi oluşuyor, yoksa bizim gözümüz mü onu o şekilde algılıyor da bize bildiriyor? Evet. Kulak! Duyduğumuz acaba gerçek mi? Duyduğumuz şey, yani Duyduğumuz şey tam olarak bize yansıtabiliyor mu? Tam gerçeğiyle? Hayır. Evet. Ha, i̇şte göz neyi görüyor? Delirli bir düzeydeki görüntüyü alabiliyor. Mor ötesi, kızıl ötesi ışınları alamıyor ki. Bizim burada şu gözümüzün bize verdiği e, idraklerle baktığımızda ona yeşil diyoruz, kırmızı diyoruz, sarı diyoruz. Eğer <gülüyor> ve bu insana baktığımız zaman bu bir insan diyoruz. Aynı insan röntgen cihazının altına girdiği zaman tamamen kemik iğnesi olarak bir malzeme oluyor. İşte kişinin gözü biraz daha şiddetli gördüğü zaman karşısında oturan kişiyi bir kemik halinde görüyor. Kemik asıl üzerini saran et onun şiddetli gözü et, sonradan olmamış olduğu için onu görmüyor ve aslında kemiğini görüyor. Bunun altında bir başka ültroziyola ışınlarıyla bakıyor, o kemiği de kaldırıyor ortada. Bunun dışında bir başka büyüteçle, mikroskopla bakıyor ki o gördüğü varlığı gerçekten e, atomlardan oluşan, kaynama halinde olan bir bulut, bir yoğunluk kazanmış mana olarak görüyor Ki insanın gerçek oluşumu da budur. Her birerlerimiz bu <gülüyor> Değişik atomlardan meydana gelmiş birer yapıya sahibiz. Atomlar da her an hareket halindedir. Hareket hmm. halinde olan bir şeyin de duruyor, kabadır, serttir diye bir karar verilmesi de mümkün olmaz. Evvela beş duyguyla aldığımız şeyler tamamen yanlış. Madem <gülüyor> <gülüyor> <Benim hayatım> kırıldı. <gülüyor> Artan <gülüyor> bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gelelim izafi ruhumuza. Bedenimiz gitti böyle. Yani bedensel olarak aldığımız bilgiler gitti. İfna oldu. Bunlara dayanarak artık bir vermemiz geçerlilik kabul edilmez. Ama bilmediğimiz zaman bu budur diye bir mazereti vardır yani. Mazeret geçerliliği vardır ama bunu bildikten sonra artık mazereti kalmaz. İşte eğer ...bütün bu varlıklar ışınsal bir yapıdan ibaretse... ...nerede ana kaldı, nerede baba kaldı, nerede akrabalık kaldı... ...nerede yakınlık, nerede uzaklık kaldı... ...hepimiz o kadar o şerahattadır o işler... ...diyen nizamı, nizamı bozulmasın diye... ...ışınsal bir varlık ortada... ...buna ne isim verebilir insan? Ama bu gözümüzle baktığımız için... Et kemik görüyoruz, nihayet et kemikten et kemik meydana geliyor, silsile devam edip gidiyor. O onun oğlu, onun kızı oğlu, onun akrabası o da geçerlidir ama bulunduğu yerde. Eğer biz bulunduğumuz yerde sayacaksak zaten sayalım. Oradaki kimse bir şey demez.